Alhamdulillah Rabb al-alamin. Ve alaikutul muttaqin. Ve salat ve salam ala siedna ve nabiyna ve şefiyna Muhammed. Ve ala alihi ve Bismillahirrahmanirrahim Geçen derslerimizde Rabbimiz tarafından lütfedilen manevi ilahi nimetlerin başında İslam gelir dedik Bütün varlığımızla hamd ediyoruz insanınız ve müslümanız elhamdülillahi teala. Muhterem Müslümanlar Hazreti Adem'den bugüne kadar tevhide gönül veren vahdaniyet-i ilahiye inanan yüce yaratıcısına bağlı olan itaat eden fertler, aileler ve cemiyetler mes'ud olmuşlardır. Dünya nimetlerine nail ve mazhar bulunmuşlardır. Düşmanlarına karşı galip gelmişlerdir. Onlar için dünya nimetlerle dolu bir seyrangah olmuştur değişmeyen ölçü ve kaide, Allah'a kul olanlar, Mevla'nın dinine sülük edenler, arştan uzanan ele sımsıkı sarılanlar, hangi peygamberin ümmetinden ve hangi zaman ve devirde olursa olsun, aziz olmuşlardır. Çünkü izzet Allah'ındır. İzzet رسولünündür. Ezzet inanan insanlarındır. <gülüyor> Muhakkaten muteliyeti karşı tarafa verdiği olmuştur. Bu müminler için bir imtihandır. Kur'an-ı Kerim bu manayı "Vetilkel eyyamunudaviluha bainennas" ayetiyle ifade ediyor. Biz Birçok günlerde insanlar arasında galibiyeti ve mağlubiyeti değiştiririz. Lüdavilufa beyennas. Son 100-150 senedir İslam aleminde bir inkıras, bir infitat, bir tereddü, bir gerileme var muhtemel müslümanlar. Tabii yine müslümanların kendi dalgınlık, kendi gaflet kendi tembelliklerinden neşet etmekle beraber bu bir cilve-i Rabbani'dir. 1300 sene zaferden zafere koşan İslam alemi son 100 yıl içerisinde de imtihana tabi tutuluyor. وَتِلْكَ الْاَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ Muhterem Müslümanlar bu gerçeğe ve bu manaya şunu da ilave ediyorum. Hangi devirde insanoğlu ve isyan etmiştir hangi devirde tevhidi haktan ayrılmıştır hangi devirde ilahi dinlere yan bakmıştır hangi devirde nefsine ve şeytana uyumuştur Cenab-ı Hak o kavimlere hayal ürpertici belalar ve sıkıntılar vermiştir afetler vermiştir İsterseniz siz Hz. Nuh kavminden başlayınız muhterem ünliler Kur'an-ı Kerim'de Birçok surelerde لِنُثَبِّتَ بِهِ فُعَادَكُ Cenab-ı Hak لِنُثَبِّتَ بِهِ فُعَادَكُ Kalbini nübüvvet ve risalet mücadelesinde hak çizgide sabit kılmak için Muhammed'in geçmiş ümmetlerin hadiselerini ve kısalarını da sana naklediyoruz ki levhayı ibret olsun diye muhterem Hazreti Hz. Nuh aleyhisselamın kavmi ne korkunç akibete uğradılar muhterem müslümanlar. Ya ya 950 sene kavmini dine davet etti. Kur'an Cenabı Nuh aleyhisselam 950 sene kavmini dine davet etti. Ey kavmim gelin yapmayın, etmeyin. Kudretullah'a kimse karşı gelemez. Yarınınız bugününüzden çok korkunç olacaktır. Size azami merhamet ediyorum. Ruhumla kucaklıyorum. Gelin hakikati, imaniyeyi kabul edin dedi. Etmediler muhterem hocam. Ya Hazreti Nuh Aleyhisselam'a Şeyhül murselin denilir. Mursel olan, vesalet sahibi olan peygamberlerin şeyhi. Ülül azm altı peygamberden biridir. Rabbimiz şefaatini ama sarkılsın. İnşallahü teala. Sonunda ne oldu muhterem müminler? Asilerin akibeti ne oldu? Semadan, ecdadımızın tabiriyle bardaktan dökülürcesine arzdan, arzdan fışkıran sular. Hani bazı yerde tabii kaynaklarda böyle 100 300 metre fışkıran sular oluyor ya muhterem müslümanlar. O kaynayan sular da filan zaman zaman gazetelerde bile görüyoruz. Volkanlar patlar gibi böyle sular fışkırdı. <gülüyor> ya o üç gün evvelki Allah'a karşı gelen zalimcikler fasulye kabuğu gibi fasulye kabuğu gibi tufan suları üzerinde olup mahvolup yıkılıp gittiler vesaire <gülüyor> müslümanlar aynı dünya tamam mı kapı caminin muhterem cemaati, aynı dünya aynı alemlerin rabbi aynı halk ve insanlık eğer itaat edersek, eğer Allah'a yönelirsek, eğer Halık'ı Zülcelal'imizin emirlerini tutar, mehilerinden kaçarsak mahfuz kalırız, inayette oluruz, hıfz ilahi bizi bütün felaketlerden korur. Eğer aksini yapacak olursak, Ey Salih Aleyhisselam'ın kavminde ne oldu muhterem müminler? Cenabı Salih Aleyhisselam, adı da Salih zaten dualar, davetler, inayetler, tebliğler ve irşaklar. Gelin ey kavim, tuyanı ve isyanı bırakın. Rabbinize itaat edin. Putlarınızı bırakın. Alemlerin yüce Rabbine muttu olun. Söz dinleyin. Dinlemediler muhterem Müslümanlar. Fe ersalna aleyhim sayhatan vahidatan fe kanu kehashimil Cenab-ı Hak onlara öyle bir sayha verdi ki ya alevler dolu bulutların içerisinden öyle bir sayha verdi ki bu sayhayla bütün kafirler Salih Aleyhisselam ve ona inananlar böyle bir afat ve beladan serre kadar ürperti bile almadılar. İnayeti ilahi içerisindeler. Kavimi bırakıp çıktılar tabii içlerinden. Muhtemem müminler. Biliyorsunuz ya Salih bize bir mucize göster falan dediler Cenab-ı Salih Aleyhisselam'a Mevla dağdan ile beraber ami tabir dedemizin tabiri yavrusuyla beraber dağdan bir deve geldi işte sizde mucize dağ deve doğurur mu? efendim müslümanlar dağ deve doğurur mu? Doğurdu işte. Mucize diye buna diyoruz. Ya aklın, anın da karşısında iflas ettiği harikulade tecelli peygamberin elinde olursa mucize diyoruz. Peygamberden sonra bir velinin elinde olursa ne diyoruz? Keramet. Ya veli filan tanınmamış bir müminin elinde zuhur ederse me'unet diyoruz bir deccal tavırlı hainin elinde bir şey zuhur ederse istidraç diyoruz ona da muhterem üsulmanlar istidraç bazen Cenab-ı Hak firavuna da böyle bir şey veriyor. ya Papaza ha başına da böyle bir şey verir veriyor. Buna da istidraç diyoruz. Aynı tehlikedir, aynı felakettir Mevla korusun. Cenab-ı Hak Celle -Ala Hazretleri yani yün anil alemin olduğu için düşmanına da bazen hadi bu al bakalım diye veriyor. Evet muhterem sunular. Buna da istidraç diyoruz. Salih Aleyhisselam ey kavim dedi bu deve sizin için müthiş bir imtihandır buna dokunmayacaksınız şu gölün suyunu bir gün o içecek bir gün siz su alacaksınız muhtemelen müslümanlar mucize dedik ya bir gölün suyunu içiyor bir göl kadar da süt veriyordu deve şaşırdınız değil mi Ya deve bir gölün suyunu içiyor bir gölün suyu kadar da süt veriyordu o kalma Ben size Mevlana'dan misal vereceğim demiştim. Kul gece kalkar, teheccüdünü kılar sabah namazına kadar Allah, Allah Allah Allah Allah dermiş. Aradan bayağı seneler geçmiş. Bu kul diyor Hazreti Pir, aşk eri böyle diyor. Bu kul bu haline devam etti diyor. Her gece kalkar teheccüdünü kılar ve sabaha kadar zikrullaha devam eder. Şeytan bir kul bir gün, şeytan bir gün bu kulu azdırmak için yanına sokulur. Rabbim şerrinden muhafaza buyursun. Ya. Allah hani ecdadımızın duası muhterem Müslümanlar Cenab-ı Hak şeytan şerrinden korusun derler ya tehlikeli enbiya enbiya masum olduğu için onlara dokunamıyor veli, alim, abid, zahit, hafız, hoca, imam, hatip, bağız Allah korumazsa Müslümanlar وَلَوْ لَا فَضْلُ ve عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ مَا زَكَى مِنْكُمْ مِنْ اَحَدٍ وَلَكِنَّ اللّٰهَ يُزَكِي مَنْ يَشَاءُ Bak bak kapı caminin muhterem cemaati bak Allah Kur'an'ında ne diyor? Eğer üzerinize Allah'ın fazlı ve rahmeti olmasaydı Kelamullah eğer üzerinizde Allah'ın fazlı ve rahmeti yani hıfsı hidayet ve tevfik ve inayeti olmasaydı ma zeka minkum min ahadin içinizden bir taneniz dahi şerrinden kurtulamazdınız onun <gülüyor> ve lakinallaha yüze ki men yaşa fakat Allah dilediğiniz temiz tutar temiz kılar hıfız eman ve tevfik ve hidayetiyle muhafaza eder onun için muhterem müslümanlar ben sohbetlerimde, Medine sohbetlerimde, Mekke sohbetlerimde, Türkiye sohbetlerimde dostlarıma devamlı olarak böyle tavsiye ediyorum. Garikın ve harikın duası gibi Allah'a dua edeceğiz. Bir de soruyorum, hadi bakalım Medine sohbetlerimde bilhassa. Talebe-i bulunuyor, fakülteye devam eden talebeler bulunuyor. Garik'ın ve harik'ın duası gibi dua edecek ne demek bir söyleyin bakayım diye onları imtihan ediyorum bazen muhterem Müslümanlar. Cevap versinler vermesinler, arkasından ben hemen söylüyorum. Garik'ın duası demek batmak üzere olan bir kişi hemen gık gık gidiyor batacak. O anda sahildekine nasıl yalvarırsa beni kurtar diye, can kaygısı çünkü. Allah'ımıza böyle dua edeceğiz Müslümanlar. Ah Müslümanlar, ah, ah. Hani Müslümanın biri kalkıp da diyor ki, hocam diyor televizyon kalplerimizde rikat mı bıraktı, gözümüzde yaş mı bıraktı televizyon diyor. Ne varsa aldı götürdü diyor. Ya ya Müslümanlar ya. Yapma hocam ya şu televizyonumuza çatma yine bizim ya. Nasıl söylemiyim Müslümanlar? Sizler benim göz bebeğim, ruhum ve kalbim mesabesindesiniz ya. Bundan 40 sene, 45 sene evvel muhterem Müslümanlar, Akşehirli, Akşehirli Hacahmed Efendi hocamız kabri cennet olsun. Biliyorsunuz Konya'mızın en yaşlı hocasıydı, en güzel konuşan hocasıydı, kimseden sözünüzü, sözünü çekmeyen, çünkü çok ihtiyar bir zattı. Kürsi'de bir gün öyle diyor. Evinden camiye gelirken pencereler açık, radyoların ilk neşriyata başladığı seneler, muhterem Müslümanlar. Evin kızı babayı evden çıkarıyor tabii, o günleri ben çok iyi hatırlarım. Evin kızı babayı evden çıkardı mı? Radyoyu köküne kadar açıyor. Pencereleri açıyor. Evet. Evde hem süpürge süpürüyor, toz alıyor. Bir taraftan da yalelli havaları zil zurnalar muhalleyi kaldırıyor adeta. Akşehirli Hoca Efendi Hazretleri böyle derdi. Efendiler deveyi oynatır o, deveyi oynatır derdi. Vallahi. Ya. Yani. Ya. Akşehirli hocanın devri sadece radyo vardı ve sesini pencereden duyuyor Hoca Efendi Hazretleri böyle diyor. Efendiler o deveyi oynatır o deveyi kaldı ki kızı kazıl kadını yerli uçurdu ayağa kaldırdı demektir manasına. Ah hocam şimdi gel de gör dünyayı. Gel de gör dünyayı. Hacamca çok rahat ya ya. Niye hacamca diyorum? Çünkü o bir taraftaki delikanlı zaten belli. Hacamca, hocamca, müfti amca, vaiz amca, imam efendi diyorum ya muhterem Müslümanlar Allah. Ya ya ya. Uryan, uryan. Karşısına binler toplanmış, elinde mikrofon. Aman nasıl böyle naz dağıtıyor Neler okuyor neler Halbuki Akşehirli Hoca Bundan 45 sene evvel Ya pencereden gelen Ses için söylüyordu bunu Deveyi oynatır efendiler Diye şimdi 80 yaşında hacamcamızı haca Şakır şakır oynatıyor Gel de gör dünyayı Müminler ben size elli defa söyledim. Elli defa söyledim. Ben televizyonun tahtasına, tarabasına, düğmesine, ekranına, camına, çerçevesine muhalif değilim. Bir alet ne için kullanılırsa ona göre mana kazanır. Netice ona göredir. Evet, radyosu da televizyonu da ilerisi de gerisi de hayra hizmet ederse mahzı hayırdır. Hayıra hizmet ederse mahzı hayırdır. Ben size hiç çekinmeden açıkça söylüyorum. Bugün cuma şimdi bakın. Bir yakınımdan bir akribam veya varsa yani bir dostumdan televizyonu eve getirtiyorum. Şu konuştuğum size konuştuğum dersi cemaatıma ne söyledim acaba diye dinliyorum geri gönderiyorum. Hocam yahu niye böyle yapıyorsun maddi durumum müsait. Al bir tane eve koy, dolaba kitle Dersleri dinle, hayırlı şeyler dinle, sonra yine kapat <gülüyor> Ben onu oğlum Abdurrahman'la istişare ettim de Baba dedi belki nefsimize sahip olamayız, sizden biz de çıkarız dedi Ya Ya Ya Kuzum bu iş başka şey Bu Tahir Hoca falan dinlemez, Allah Mevlana tabiriyle nefsin tetmesinden muhafaza buyursun ya ya muhterem müminler evet buraya da bu kadar bir şey söylemek kafi diyorum ve geçiyorum şeytan aleyhillâne o zikreden zata sokuluyor hatırladınız değil mi muhterem Müslümanlar Mevlana'dan naklediyordum adamcağız senelerce Allah Allah Allah Allah dedi diyor Mevlana'mız ağzına da tat geldi diyor. Tabir aynen böyle. Ağzına da tat geldi. Allah dedikçe içi lezzetle ve zevkle doluyordu diyor. Şeytan aleyhillâne sokuldu. Kalbinin sol kulağına muhtemel Müslümanlar Peygamber Efendimiz öyle buyuruyorlar. İnne fil kalbi lemmeten Kalbe iki hatıra gelir. Sağ taraftan melek hayır ve marifet ilka eder sol tarafından şeytan şehvet ve gaflet ilka eder siz şimdi kalbinize bir bakayım bakayım müslümanlar efendim siz şimdi kalbinize bir bakın bakayım eğer gönlünüze kötü şeyler geliyorsa kalbin sol kulağından giriyor şeytan hortumu atıyor burada şöyle bir ilaç tarif edeyim size fahri kainat öyle buyuruyorlar <gülüyor> İnne şeytanen vadu khurtumehu ala kalbi ibni adam. İza zekera Allah khana sha ve iza nesi Allah Müslümanlar sesimi duyuyorsunuz değil mi? Adem oğlunun kalbi Allah'ı zikrettikçe ya kalbin Allah'ı zikri bu sözü dervişler daha iyi anlarlar. <gülüyor> Muhterem Müslümanlar hani umumi manada dil Allah'ı zikreder. Allah, Allah der. Ama hususi manada zikir dilden kalbe iner. Kalp uyurken de artık o kişi uyurken de Allah'ı zikreder. Ya. Adamcağız bakıyorsunuz horul horul uyuyor Kulak veriyorsunuz, kalbi Allah'ı zikrediyor. Allah Allah. Kalp sadrinde Allah, Allah, Allah, Allah diyor. Hatta isterseniz, <gülüyor> bugün dersimiz biraz manevi yüklü oldu muhterem Müslümanlar tabii. Şevki ilahi. Hocam Hacı İsa Efendi Hazretleri ders okuyorum. Sene 45-46'lar Hacı İsa Ruhi Bolay, Bolay hocamızda ders okuyorum. Yalnız başına tekli olarak okuyorum. Saatçı Şeyh Mehmet Efendi'nin Saatçı Şeyh tabir edilirdi. Vefat ettiler tabii. Kendisi de babası da. İçinizde Saatçı Şeyh Mehmet Efendi'yi tanıyanlarınız var muhterem Sumalılar. Sağ olup tanıyanlarınız vardır. Saatçı Şeyh'in pederi Bergamalı Hacı Halil İbrahim Efendi Hazretleri. Pederi Bergamada oturur. Hacı Halil İbrahim Efendi Hazretleri. Ta Şerefşir'in arkasından Hadimi'nin ve Hazreti Hacı İsa Ruhi Bolay hocamızın Evlerinin yanındaydı evleri Şerafetinin arkasından gelir Bu pamukçular halaçlar çarşısından Girer hükümetin önünden Kalabalık yerden geçtiğini gören yok Muhterem sumalar cübbesinin Böyle yakası da genişti biraz kaldırır Sadece pamucunun Burnuna bakar namazlı Kapı camiinde öyle yıkılar gider ikindi yıkılar gider Halil Hacı Halil İbrahim Efendi Hazretleri Şöyle derlerdi <gülüyor> deliyi zincirle getirirlermiş Berkamada, deliyi zincirle getirirlermiş Halil İbrahim Efendim önüne oturtur okur zincirlerini çözerler el öper aslan gibi yiğit gibi mümin olarak döner gidermiş derse derse Hacı İsa hocama o gün biraz geç varmıştım ''Hocam'' dedi ki ''Tahir'' dedi ''Bir fırsatı kaçırdın'' dedi. ''Hocam hayır ola'' dedim. ''Bugün'' dedi Halil İbrahim Efendi, oğlu Mehmet Efendi ile beraber, iki de müşafirle ''Bende da vardı'' dedi. ''Şurada karşıda oturuyordu, ben de burada karşısında oturuyordum'' Kütüphanesi Hoca, Efendi, Hoca Efendimizin ders okuduğumuz kapının arkasında hariciyesi vardı. Evine gidenler, eski evini bilenler, bilirler muhterem Müslümanlar. Karşımda oturuyordu. Kalbinin Allah, Allah, Allah dediğini ben taburda kulağımla duydum dedi. Olsaydın sen de duyacaktın dedi. Muhterem Mümlüler, şeytan sokuluyor. Mevlana'mızı konuşturuyorum tekrar. Şeytan sokuluyor, ve pek yüzlü adam diyor, zikredene, dervişe, ve pek yüzlü adam diyor senelerdir sen Allah dedin. Allah'ın da bir defa sana kulum dediğini duydun mu? diyor. Şu halinden sıkılmıyor musun? diyor. Bu durumundan utanmıyor musun? diyor. Eğer gerçekten de senin Allah demeyin sana bir faydası olsaydı Allah da sana kulum diye sesledirdi diyor. Duydun mu böyle bir şey? diyor. Muhterem Müslümanlar ya. Rabb'im zafımızı kuvvete tebdil et ya Rabbi. Korkunç desiyse, korkunç desiyse. Hocaefendi kardeşim suretül haccı aç. Suretül haccı. Sonuna doğru Allah-u üç sayfa bu tarafta. Sayfanın, sol sayfanın tam ortasında. Enbiyaya vahiy geldiğinde bile şeytan, Enbiyaya vahiy geldiğinde bile şeytan, hortumunu atıp bir şeyler îka etmek ister fakat onun ikaatını biz söker alır. Sümme meyh Allahu ayati. Sonra Allah enbiyanın lisanı ve kalbinde ayetlerini tahkim eder. Ya ya masum oldukları halde. Ha hocam be şimdi anladık meğer İslam'ın aleyhinde tepilenlerin bu ilhamı nereden aldıkları şimdi anlaşıldı adamların elinde değil kalplerinin sol kulağına şeytan devamlı böyle üfürüyor demek ha göreyim sizi aslanlarım ya ya İslam için Kur'an için ne geliyorsa her şeyin aleyhinde hadi bakayım Yüce Rabbim iman ve iman hakikatlerini gönlümüzde daim ve sabit kılıyoruz. diyoruz. Muhterem Müslümanlar kıymetli kardeşlerim Mevlana'mız diyor ki derviş tesbihi attı, seccadeyi dürdü bir kenara koydu ve gitti yattı diyor. Aşk eri devam ediyor fakat Allah çekilen emeği boşa götürür hiç diyor. Allah yıllarca saherlerde kalkan kulunu hiç şeytana bırakıverir mi diyor. Rüyasına hemen Hızır'ını gönderdi diyor. Ya rüyasına o kulun hemen Hızır'ını gönderdi. Hızır aleyhisselam ay parçası gibi rüyasında vardı diyor. Niye yaptın dedi diyor. Ey bugüne kadar ben hep Allah dedim. Rabbimden de bir cevap almadım. Onun için içime yeis geldi. Yaptım diyor. <gülüyor> Muhterem Müslümanlar. Hazreti Pir böyle diyor. Hızır Aleyhisselam Cenab-ı Hak canibinden hitap ederek Ey kulum senin Allah demen benim kulum dememin aynıdır. Cahilin canına fasık ve zalimin diline müsaade yok ki Allah diye. Eğer bir kimseye Allah demeye müsaade etmişsek, o kimseye evvelinden kulum demişizdir yoluna devam etliyor. Derviş bir kalkıyor ki evin misk ve gül ya kokularıyla dolmuş. Göz ile secdeye kapanıyor göz ile. Ondan sonra tesbihini alıyor, ömrünün sonuna kadar Allah, Allah, Allah, Allah demeye devam ediyor. <gülüyor> Hocam sen de derviş misin yoksa yahu? Ah Yunus Emre gibi bir derviş olsaydı. Ah. Müslümanlar. Milyar defa ve milyar defa ve milyar defa Ah diyorum, Yunus Emre gibi bir derviş olsaydım o. Evet muhterem müminler. Cenab-ı Hak'tan en hayırlısını niyaz ediyoruz Müslümanlar, en hayırlısını. Rabbimiz bizi zikrinden ve fikrinden ayırmasın. Bu da nereden çıktı? Kur'an-ı Kerim'de Allah kelamı böyleydi muhterem Müslümanlar. Bir kimsenin sadrini Cenab-ı Hak İslam için şerh ederse, İslam ile şerh eder açarsa o Rabbisinden bir nur üzerinedir dedikten sonra devam ediyor. lil لِلْقَاسِيَةِ قُلُوبُهُمْ min zikrillah. Allah'ın zikrinden dolayı kalbine kasvet gelenler, korkunç bir felaket ve helak içerisindedirler. ''Ulayike kefi, dalâlin mübin'' Onlar açık bir dalalet içerisindedirler. Şu halde muhterem Müslümanlar, zikirden firar eden, Allah isminden istikrah eden, İslam denince midesi bulanan, şeriat ve Kur'an denince rengi kaçan gazabı yükselen adamlar, ülâik fe fı dalâlin onlar çok açık bir dalâlet üzerinedirler. Muhterem Müslümanlar, bu ayi cellede İslam'ın nuruyla kalbin inşirahı meselesi geçince sahabe Peygamber Efendimize sordular. Keyfe inşirahus sadr ya Resulullah? Ya Resulullah, sadrin inşirahı nasıl olur? Kur'an'da Cenab-ı Hak inşirahı sadrdan bahsediyor. Bunu bize biraz açar mısınız? Tayammara efendimiz buyurdular ki: İza dakhala nurul kalb enşaraha ven fesaha. İza dakhala nurul Kalbe enşaraha ven fesaha. Allah'ın nuru, kelamullah'ın nuru, zikrin nuru, İslam'ın nuru, Hazreti Muhammed'in nuru, sünnetinin nuru kalbe girdi mi? Enşaraha sadr ve kalp genişler ven fesaha açılır açılır açılır. Muhterem Müslümanlar o kadar açılır ki bakın latife ediyorum size. Kalp o zaman o kadar açılır ki Peygamber Efendimiz Mekke'yi Mükerreme'den Bakar Mescidi Aksa ve Kudüs'ü olduğu gibi görür ve tarif eder. Ya Peygamber Efendimiz Mekke'yi mükerremeden bakar, miraç gecesinin sonunda Mescid-i Aksa ve Kudüs Şerifi Evvelce sefer etmemiş Miraç gecesinde de Mazal basaru ve Gözü Rabbisinin cemal ve ruhiyet aşkıyla Tek noktada ve çizgideydi yoldan sapmadı ve şaşmadı, etrafına bakmadı da Öyle olduğu halde Cenab-ı Cibril işte Kudüs'ün anahtarları buyurun ya Resulallah demesiyle kudüs Şerif karşımda Mescid-i Aksa önümdeydi diyor bunu gören ne muhterem Müslümanlar Peygamber Efendimiz'in salvi alileri kalbi Muhammedileri yani gönül gözü muhterem Ya gönül gözü ya <gülüyor> bazen mesabihi şerif ''Emri bil maruf nehyanil münker bahsi'' Hocaefendi kardeşim, Evet dönünce bakarsın ''Mesabi-i şerif'' ''Emri bil maruf nehyanil münker bahsi'' ravi hadis cenab Huzeyfe'' Radıyallahu anh Hazretleri. Peygamber Efendimiz bir gün sabah namazı minbere çıktılar'' diyor Üç ayaklıydı minberleri malum, üç basamaklı Çıktılar Öğleye kadar konuştular Namazı kıldırdılar, ikindiye kadar konuştular Namazı kıldırdılar, konuşmaya devam ettiler Güneş Medine hurmalıklarının gerisine doğru yıkılmıştı. Konuştular, konuştular Peygamber Efendimiz konuştular. Ma'kan ve Marsaykun. Hazreti Adem'den günne kadar ve gününden sabaha haşra kadar bütün hadisatı konuştular diyor. Bizden hıfs edenler Unutanlar unuttular diyor. Bu arada Emri Bil Maruf için de geçen cümleler vardı. Cenab-ı Huzeyf'i e o bahiste onu naklediyor. Hatta muhterem Müslümanlar o gün Peygamber Efendimiz şöyle buyurdular. Dünyanızın kalan ömrü, Kapı Camii'nin muhterem cemaati o gün Peygamber Efendimiz şöyle buyurdular. En sonunda Hutbeyi alilerinin dünyanızın kalan kısmı gününüzün kalanı kadardır diyor. O gün, güneş hurmalıkların arkasına yıkılmıştı, bakmak üzereydi ya. Dünyanın kalan ömrü gününüzün kalanı kadardır. Kıyametin en büyük alameti nedir muhterem Müslümanlar? Kim söyleyecek hadi bakalım, bir sual size. Dünyanın, kıyametin alametlerinin en büyüğü nedir? Peygamber Efendimizin gelişi. Niye? ahir zaman peygamberi öyle mi? Müslümanlar öyle biliyorsunuz değil mi? Peygamber Efendimiz'den sonra peygamber gelecek mi? Kur'an'dan sonra Kur'an inecek mi? İslam'dan başka kıyamet sabahına kadar başka bir din var mı? Şu halde Peygamberi Zişan Efendimizin gelişi zaten bütün meseleyi kökünden hallediyor. Yüce Rabbim mahşere hazır olan kullarının zümresine bizi de ilhak eyle diyoruz. Muhterem Müslümanlar, Peygamberi Zişan'a sordular. Ya Resulallah, keyfe inşirahü sadir. Sadir nasıl inşirah eder ya Rasulallah? Allah Rasulün cevabı böyle oldu. اِذَا دَخَلَ النُورُ الْقَلْبَ ve وَاَنْفَسَحَا kalbe nuru İslam girdi mi açılır açılır açılır ve öyle olunca da nur surur ve huzurla dolar o müminin iç alemi bir cennettir artık ebediyetlere kadar o müminin iç alemi bir cennettir <gülüyor> bu isra sadrin görüntüsü alameti nedir ya Rasulullah? böyle sordular Peygamber Efendimiz'e yani bir zatın bu halde olduğunu dıştan görünüşüyle nasıl bileceğiz alameti, işareti, emaresi, görüntüsü nedir ya Resulallah? Peygamber Efendimiz üç şey buyuruyorlar. Muhterem cemaat ben de size duyurmuş oluyorum. Hadi bakalım. Üç şey. El inabetu ila daril hulud ve tecafi min daril gurur ve lil üç şey vardır ki kalbin inşirahının kalbin nurla dolmasının sadrin sadrin İslam ile açılmasının görüntüsüdür üç şey biri ebedi dar olan ahirete meyildir ya ahiretli insan Kapı caminin muhterem cemaati, her halinde hangi tarafından baksanız işini Allah rızası ve ebedi hayat için yapan insan yani hocam ahiretlik deyince evine çekilir hep sübhanallah mı çeker manasına hayır hayır cephedeki cihadından evindeki yavrusuna baba hanımına kocalığına varıncaya kadar her işte ahiretlik ameli, ahiretlik irşadı, ahiretlik fazaili tercih eder. Hangi yönünden baksanız, mümin böyle olacak dersiniz. Allahümme cealna minhum vahşurna fî zümratihim yevmel kıyâme. Dua ediyorum Müslümanlar, ya Rabbi bizi böyle mümin kıl, mahşerde de onlarla kucaklaşıp haşrolmayı nasip et Allah'ım. Ya... Ya ya ya ya. Cephede cephede cihat saflarında Allahlıktır. Geride vatan ve memleket hizmetinde Allahlıktır. Evinde ailesi ve yavrularıyla Allahlıktır. Çarşıda alışverişinde minare gibi doğru Allahlıktır vatan ve devlet ve millet hizmetinde Allahlıktır yaptığı her işte melek haslet, pırıl pırıl insandır ve hakaza ve hakaza ve tecafi gurur gurur olan hani vemel hayatü dünya illa metaul gurur diye ayet okumuştuk ya dünya hayatı ancak gurur metaıdır buyuruyor hocana var Dünyalık şeylerden Dünyalık şehvetlerden Dünyalık kötü iş ve amellerden Dünyayı kucaklamaktan da Azami derecede çekinir o kimse. Kendisine baktığınız zaman Dünyalık şeyler Ya Şimdi Vay müminlerim Vay vay Allah'ın kulları Vay ya Avrupa'ya köleliği Amerika'ya kuyruk olmayı bir buçuk milyara efendi olmaya tercih ediyor. İslam gelmesin de bu köleliğin devamına razıyım diyor. Hayır. Hayır. Biz de diyoruz ki biz de diyoruz ki Bediüzzaman'ın yarın dünyanın koca mürşidin dediği gibi muhterem Müslümanlar Müstakbelde en gürsada İslam'ın olacaktır. En yüksek ses Kur'an'a ait olacaktır diyor muhteremimiler. O günleri görüp öyle ölmek istiyoruz. Evet dünya işleri, bakma dünya işidir Müslüman, şair öyle diyor. Bakma dünya işidir, viran gelir, viran gider. Kime vefa etmiş ki? Hadimi'nin... Eyühe'l-Valet Risalesine Gazali'nin eyühel Risalesine Hadimi'nin şerhi var Orada diyor ki bir sel bir kabrin üzerinden toprağı aldı diyor Altından bir lahit çıktı Lahdin kabrin taşı üzerinde böyle yazılıydı diyor Bin defa mücadeleye mübarezeye girdim Bin defa zaferle döndüm Bin tane bakire kızla evlendim Sonra gördüğün gibi nihayet toprak oldum diyor Var mı başka diyeceğin? Müslüman kardeşim, var mı başka diyeceğin? Yani neticede toprak olmaktan başa gidecek yer var mı? Ha hocam senin bilmediğin bir şey olabilir. Gerçek mümin, Allah'lık insan için ölüm yoktur, ebedi hayattadır o. Kabre gitse de diridir ve haydır, ebedi dirilişle Mevlasına kuldur o. Hatta onun cesedini toprağa diye Cenab-ı Hak haram kılmıştır. Allah! <gülüyor> Üzerinden asırlar geçiyor. Açtığınız zaman kabrini, kefeni sararmamış olarak çıkarıyorsunuz. Her adam değil ama bu, her adamdır. Sözü kesiyorum, ezanımız okundu muhterem Müslümanlar. Üç şey, inşirah-ı sadrin görüntüsüdür. Tabii ders kaldı ama ne yapalım? Gelecek Cuma inşallah, teala. muhterem müminler. Üçüncüsü, vel istidadu mevti kablen Darul Khulu'da ebedi hayata hazırlık, Darul Qurân gurur olan dünyaya taabütten uzak olmak. Üçüncüsü ve istidadül Mevtikable ölüm gelmezden evvel azami gayretle ölüm saati için hazır olmak, müteahhitimizler. Ve ben size elli defa söyledim, aşk erimiz öyle diyor Mevlana Hazretleri. Kişilerin en bahtiyarı Kapı Camii'nde 3 dört bin kişi namaz kılıyoruz, ben dışarılarla beraber 5000 bin kişi diyorum muhterem Sumalar. İçimizde en bahtiyar insan kimdir biliyor musunuz? Tahir Hoca. Hayır hayır hayır hayır hayır. Benim öyle bir iddiam yok. Rabbime, Rabbime garikın ve harikın duasıyla dua ediyorum ya Rabbi akibetimizi hayra getir diye. En bahtiyar insan içimizde kim biliyor musunuz? Azrail geldiği zaman Mevlana'da olduğu gibi gülerek karşılayan insandır. Gel gel ey Allah'ın memur meleği ömür boyu aşkıyla yandığım yüce maşukuma artık uçmak istiyorum al beni götür diyor. Muhtemelen biriler, eğer böyle bir neşeye sahip isek şu beş bin kişinin, Konya'daki bir milyonun, Türkiye'deki 65 milyonun en bahtiyarıyız Teala. Onun için son söz olarak ben söylüyorum size. Müminler, muhterem kardeşlerim, ölüm anına hazır mısınız? Eh hazırız hocam diyorsanız. Tuğba lekum, sımme Cenabı ı Halik-i Zülcelal sonumuzu bugünümüzden hayırlı kılsın inşallah. Sallu ala rasulina Muhammed. Buyurun aşk ile kelime-i şehadet. Eşhedü en la ilahe illallah. Ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve rasulü. Kelime-i tayyibe-i münciye-i mübarekesiyle Mevla cümlemize şene kapamalar nasibi mukadder eyleye. Hakk'a hak bülüp Hakk'a ıttıbak, batılı batıl bülüp batıldan iştinab eyleyen zümreyi Salihine Mevla cümlemizi ilhak eyleye. Şeriatı Garra-i Ahmediye'ye Muhammediye'ye ve ittibalarımızı yevmen fevma müzdad eyleye. Bize ve bütün mümin kardeşlerimize cennet... Ni'met ve cemali ilahiyyesiyle iltifat ve ikram ile. Subhan rabbike rabbil izzati ve ma yasifun ve selamun alel murselin ve elhamdülillahi rabbil alaminel